dalala Bugün Esma ve Husna derslerinde 38. ders dersleyiz dersindeyiz. Ee, Allah'ın güzel isimleri derslerinde 38. derseyiz. İsimlerde de bundan önce 88 bugün 89. isimdeyiz. 89 Allah'ın güzel isimlerinden El Muhsin El muhsin El-Muhsin Allah'ın güzel isimlerindendir. Onun için Muhsin adıyla Arap aleminde özellikle Abdül-Muhsin diye çok yayılmıştır. Bazıda Muhsin koyar, olur. Ama Abdül-Muhsin diğer isimler gibi daha evledir. Abdül-Muhsin Muhsin, muhsin Allah'ın güzel adlarından Nebi Muhsün Kur'an içerisinde geçmemiştir. Bu isimde diğer isimler gibi ama sünnette geçmiştir. Kur'an içerisinde Muhsün köken, köken olarak, fiil olarak geçiyordu. Mesela Kısas surasında وَاَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Muhsün yani ihsan et nasıl seni Allah ihsan etmiştir fiil olarak geçmiştir. Ama sünnette sahih hadislerle geçmiştir Muhsin. Onun için ehli sünnet bunu Allah'ın güzel isimlerinden kabul etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'ten rivayette diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İde hakemtum fa'dilu. Hükmederseniz adaletle edin. Ve eğer öldürülürseniz fa ihsinu. Öldürürseniz de ihsanla öldürün. Fe inna Allahu muhsinun yuhibbul ihsane. Çünkü Allahu Subhanahu ve Taala muhsindir, ihsani sever. Bu hadiste muhsin geçiyor. Yani hükmederken adaletle hükmet. Allah Teala böyle emrediyor. Öldürürken ihsanla öldür. Kim öldürüyorsun? Esirini öldürüyorsun. Savaşta düşmanı öldürüyorsun. Yen, had ikamet ediyorsun mahkeme kararıyla ihsanla öldüreceksin. Onun için İslam'da ölüm şekilleri en bücünde yer üzerinde en güzel şekillerdendir. En kısa yoldan insanın ruhunu almaktır. Aziyet vermek nedir? İslam'da neyi olunmuştur? Caiz değil. Düşmanda bile esiri aldın, onun kulağını çez, tırnağını işkence ve Kesinlikle bu haramdır. Çafirlerin imamı olsa bile. Madem ölümüne karar verdin, şeriatdır, bu yaşamak hakkı yoktur diyor üzerinde, onu kısa yoldan öldüreceksin. Hedef değil onu işkence vermek. İşkence kim verir? İşkence İnsanın ürününe yani beyinine aklına uyarak yasalar yazan işkence verir. Yani benim yasama zor din inanırsın. Dinde ikrah yoktur. İşkence verir ki korkarsın, nifak yaparsın. Evet ben sana inanırım. Halbuki sen içeriden ona inanmıyorsun. Ama İslam'da bu yoktur. İslam'da onun için siyah bayaz yol göstermiştir. Serbestsiniz. Yolunuzu seçebilirsiniz. Evet ikrah yoktur. Onun için İslam ihtiyacı yoktur. İnsanları on zorla iman ettirsin. İman seçimle olur. Gönüllü olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor öldürürken adaletle öldürür. Sonra diyor ki Allah Subhanahu taala Muhsin'dir ad veriyor Allah Subhanahu. Buradan ehli sünnet diyorlar ki Allah'ın Muhsin güzel isimlerindendir. Yuhibbul ihsan. İhsanı sever, ihsan etmeyi sever. Bu bir hadistir. Bunu da e, bazı sünnet kitaplarında e, e, geçiyor. E, Hasan derecesindedir. Bir hadiste Şaddad İbn Avs radıyallahu anhu, diyor ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki şey ezberledim. Çi şey ezberledim. Şöyle buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnallaha azze ve celal Muhsinun, yuhibbul ihsana. Allah subhanehu ve teala dir ihsan etmeyi sever. Feizâ kateltum fehsinul katla. Öldürürken iyi bir şekilde öldürürsün. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayvanı boğazlarken bıçağını ne yapacaksın? Bileceksin. En kısa yerde aziyet vermeden hayvanın ruhunu alacaksın. Ehsinul katla. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَحْسِنُ الذَّبْحَ Çeşerken de en ihsanla çez. Aziyet verme. Hatta şeriatta var diyor ki bir hayvanı çeşiyorsan diğerisi görmesin. Ona aziyet verir. Evet bu ihsandır. Hatta hadisin devamında var وَلْيَحِدُّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ çeset çam bıçağını bilesin hatta çestiği hayvanı boğazladığı hayvanı rahatlatsın. Ne kadar bizim dinimiz ihsan dinidir. Evet. Nasıl ihsan dinu olmaz ki Allah Subhanahu Teala kendisi muhsindir. Muhsin lügatte de Arapçada hasenden alınmış. Hasen güzel. Neyin zıddıdır? Güzel olmayanın zıddıdır. Yani çirkinin zıddı hasendir. Yani bu çirkindir, bu güzeldir. Muhsin, güzeldir. Hasan nedir? Ee, güzeldir. Kabih, çirkindir. Ondan dolayı bir tane bir iyi iş işlese Arapça'da وَاَحْسَنْتُ اِلَيْهِ O bir taneye ben ihsan ettim. Yani güzel bir fiil işledim onun için. Bir de ne de kullanır? Mehasinul a'mal. Arabize'de kullanılır. İhsandan alınmış, hasenlen alınmış. Mehasinul a'mal. Yani amellerin en güzeli. Mesela filan şahsın bir sürü ameli var. En güzelleri bulardır. Bu nedenle diyorlar? Amellerinin en güzeli. Bir de ne var? Mehasinul ahlak. Ahlakın en güzelleri. Sayarsın. Mesela bu şahısta mahasunul ahlak var diyor Arap. Yani bunda güzel ahlaklar var. Çirkin ahlaklar yoktu. Bir de mahasunul edeben var. Yani bedenin en güzel yeri. Yani suratı güzeldir. Gözü güzeldir. Dudakları güzeldir. Buna mahasunul beden denir. Bunu Arapçada muhsun hasenden alınıp oradan kullanılır. Ondan dolayı Hasan e, Mühsin'in çocuğunu Hasan çelimi olarak içi şeyde kullanılır. Bir ihsan ile gayr başkasına ihsan yapmak çisi fiilinde ihsan yapmak. Bu Arap çi lügat c'de Arap kullanılır bunu. Yani bir başkasına bir iyilik yaptın, karşılıksız ne dersin buna ihsan ettim. Türkçede de aynıydı. de fiil güzel bir işi e, e, amel yaptın, çok güzel bir amel yaptın, ihsanla bir amel yaptın. Bu lügat Ondan dolayı alimler diyorlar ihsanla adaletin farkı nedir? Yani ihsan nedir? güzel amel yapmaktır. Adalet de hakkını vermektir. İhsan mı? adaletin farkı adalet nedir? Adalet bir artı bir iki. Senin görevun budur bunu yapacaksın. Senden bu istenmiş bunu yapacaksın. Bunu verdin evet sen adaleti sağladın. İhsan nedir? Adaletin üzerindeki vericiye ihsan derler. Yani benim hakkım zekatım, paramın zekatı yüz liradır. Bunu versem neyim ben? Adaletli devrendim. Allah Teala'nın karşısına hakkım, üzerimdeki borcu ödedim. Ama sadaka diye bir şey var. Vacibin üzerindedir. Ben yüz lirede çıkartıp Allah yolunda sadaka verdim. Bu çincisi ne oluyor? İhsan oluyor. Yani benden istenildiğinin bir fazlasını veriyor. Yani benden isteniyor. Bir fakir geldi kapıma ben o fakirin ihtiyacını giderim. Giderdim ben adaletli devrendim. Ama o fakir geldi ben onu güler yüzlü karşıladım. Oturtum, yedirttim, içirttim. İhtiyacını giderdim. Ben ne yaptım? Buna? ihsanla davrandım. Benden istediğinin daha fazlası. Bu lügaccedir ihsan. İyidir Allah Subhanehu Teala hakkında ihsan kelimesi nedir? Mühsün. Allah Subhanehu Teala mühsün dedikçe fiil olarak geçiyor. Bundan önce Kısas surasında ve ehsin keme ehsenallahu ileyke ihsan et nasıl sen Allah ihsan etti. Bir ayette de Yusuf surasında ve kad ehsene ve kad ehsene bi اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِي وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْو۪ي Hazreti Yusuf diyor ki Allah'ın nimetini ikrar ediyor. Diyor ki Rabbim bana ihsan etti. Beni mahpusanadan çıkarttı. Sizi de Filistin'den benim yanıma getirdi. Allah'ın ihsanine ikrar ediyor. Yani ihsan sahibi kimdir? Allah'tır. Diğer ayette ne İhsanet et. Allah'ın sana ihsan ettiği bu ihsan nedir? Fiildir. Allah nedir? Subhanehu Teala mühsündür. Allah Subhanehu ve Teala mühsündür. İhsanı boldur. İhsan sıfatı ona lazımdır. Yani onuyla barabardır, olmasa olmazdır. Bütün fiillerinde Allah Subhanehu Teala ihsan nedir? Onuyla ile barabardır. Ondan ayrılmaz. Hiçbir fiillerinde Allah subhanahu teala'dan ihsan ayrılmaz. İhsan nedir? Lugacca dedir. Cereğinin fazlasını vermektir. Allah subhanahu Taala ihsan kullarına ne veriyor? Her zaman cereğinin fazlasını veriyor. Hatırlayın. O kul 70 sene ibadet etti. Allah subhanahu Taala'nın karşısına gelirken terazinin önünde Ey kulum dedi adaletimle e, rahmetimle yoksa amelimle dedi amelimle ya Rabbi ben 70 senedir günah işlememişim sene ibadet etmişim çıkartın gözünün göz nimetin bir tanesini koyun teraziye diğer tarafına da 70 seneni koyun Hangi ağır çıktı göz göz nedir Allah'ın ihsan ettiği bir nimettir. E bu kul 70 sene ibadet etmiş onu denglemedi. Gördünüz mü? Allah Subhanahu ve teala nedir? Mehsindir. Verse fazlasıyla verir. Fazlasıyla verir. İhsan sahibi budur. Her şey ona girer. Allah Subhanahu ve teala ne dedir? Menden'dir. Vahhab'tır. Kelimdir. Anlatabildim mi? Bu türlü sıfatları da biz zamanında isteriz Allah'ın güzel isimlerinde. Allah Vahhab'dır. İstemeden verir sana. Minnet sahibidir. Her zaman karşılıksız verir. Allahu Teala Teala'ya kimse borclu allah Teala kimseye borclu kalmaz haşa o kefe. Neden? Bir iste bin verir. Hesapsız verir sana. Onun için bir amele niyet ettin. O ameli yapmadın. Sana vebal yazılmaz. Eğer o amel günah ise. Eğer o amel herli iş ise yapamadın. Ecri sene yazılır. Bu ne demektir? Allah subhanehu ve Taala nedir? Mennendir. Verir, istemeden verir. Vahhab'tır. Her zaman vericidir. Aynı zamanda mühsündür. İhsan sahibidir. İhsan sahibi nedir? Her zaman fazlasıyla verir. Allah subhanehu ve teala'nın amellerimize baksak, hayatımıza baksak, bütün ibadetlerimize baksak Allah subhanehu ve teala her zaman bize istediğimizden fazla veriyor bir de bol veriyor. İşte bu nedir arkadaşlar? İhsandır. Ondan dolayı, ondan dolayı Allah Subhanahu Teala alimler diyorlar ki, ihsan onuyla birarabardır, ayrılmaz ihsan Allah Teala'da, bütün sıfatlarıyla mühsündür, her şeyinde mühsündür. Bak dedik, bir evreni yaratmış, bu evrene ihsan sahibidir Rabbil Alem. Bu dünyayı insan oğlu için yaratmış. Bu dünyada evrenin içinde nedir? Nokta bile değil. Zerre bile değil. Evren daha büyüktür. Bu bizim gezegen olarak yer. İtmiş. Ne gerek var? Bu kadar ihsan sahibidir. Allah bol verir. Bir dünya semesini, yıldızlarını sizin için yarattım. Zinet olarak bakarken hoşnut olursunuz. Ama kaç tane Yıldızlar var, hesapsız. Kaç tane gezekliler var, hesapsız. Ne için? İhsan sahibidir. Verir. Haddi hesabı olmadan verir. İhsan nedir? Karşılıksız, vermektir. Ondan dolayı Allah Subhanahu ve teala, alimlerin icma ile Allahu Teala'nın bütün nimetleri bize ihsanıyla veriliyor, bizim amellerimizden değil. Allah Teala bizim amellerimizden verse bize o kulun hali terazide bellidir. Bir göz nimeti 70 sene ibadete dengelmedi. Onun için arkadaşlar İ Muhsin Allah'ın güzel adlarından birisidir. Allah Teala her amelinde, her fiilinde onun ihsanı bizim üzerimizde görünüyor. Her şeyi de Allah yaratmışsa en güzel şekilde yaratmıştır. Hasandır. Bütün yaratlı, yarattıkları hasandır. Onun için Allah Teala mühsindir. Hiç Allah Teala'nın yaptığı bir şey yanlış var mı? Yoktur. Bir usta bir şeyi yapıyor, çok güzel diyorsun. Eksiksiz, ayıbi yoktur diyorsun. Bu ustanın işi nedir? Güzeldir diyorsun. Bu sayı sana tavsiye ederim diyorsun. Ve Allah Teala'nın bütün yarattıkları nedir? Güzeldir. Eksik var mı? Kim Allahu Teala'nın yarattığında bir eksik bulur? Düzeninde bir yanlış bulur. Bulamaz. Neden? Çünkü Allah Subhanahu Teala Secde ellediği ehsene kulli şey'in halaka." Her neyi خلق etmişse Rabbim yaratmışsa onu ihsan şekilde yaratmıştır. En güzel şekilde yaratmıştır. Bakın oğlu, iki kaşı, iki gözü, burnu, ağzı, dudağı nedir? İnsanoğlunun arize gereği bir kulağı çesik olsa ne olur? Enteresan olur. Bir kaşı dökülse ne olur? Bakamazsın ona. Ondan dolayı Allah'ın خılqatını değiştirmek alemler diller caiz değil. Çünkü Allah Teala nasıl yaratmışsa seni o en güzel şekildedir. Onun için estetik yapmak haramdır. İllaki zaruratte. Zaruret. Bir tane ihtiyacı var. Kaza yaptığı yüzü parçalandı. Yani burnu çok büyüktür. Aşırı bir şekilde dikkat çekiyor, toplumda dikkat çekiyor, Rahatsız ediyor. Yan kulakları mesela yana yatmış, çepça kulak diyoruz. Çok aşırıdır. Bu türlü estetikler olur. Onun haricinde ben burnumu incelttim, kaşımı bilmem ne yaptım, gözümü bilmem ne, dudaklarımı bunlar caiz değil. Çünkü Allah'ın, Allah'a diyorsun senin yarattığın güzel değil, biz onu değiştiririz, dizayn değiştiririz. Ve Allah Teala diyor, her yarattığım nedir? Güzeldir diyor. Çünkü Rabbimiz mühsündür. Onun için bir hayvanı getir, bir koyunu getir. Kulağı çesi görsen olur. O koyuna bakarken böyle şey olursun. Yani Allah Teala koyunun kulağını böyle yaratmıştı. Kuyruğunu böyle yapmıştı Başka hayvanın kuyruğunu versen koyuna olmaz. Her şeye Allah Teala bir surat vermiştir. Bu da nedir? İhsandır. Allah subhanahu teala mehsindir. Bütün fiilleriyle de mehsindir. Bu evreni de ihsanla yaratmıştır. Her şey düzenindedir, yeri yerindedir. Miskali zerre hata yapmamıştır. Evet. Bu Rabbimizdir. Her şeyi ihsanı boldur. Her şeyi bize ihsanla veriyor. Eydir, Bu ismi dedik hayatımıza nasıl yansıtırız? Allah Teala mühsün ise o zaman biz nasıl bu ismi yaşarız hayatımızda ki bu isimden fayda bulalım. Dedik ki önceden eğer Allah Teala her şeyi güzel yaratıyorsa, bizim güzelliğimizi istiyorsa, bize istediğimizden fazla veriyorsa ne yapacağız? Bütün isimlerdeki gibi Böyle bir Rabbi seveceğiz. Canı gönülden seveceğiz. Hayatımızı bu sevcilimiz uğruna feda vereceğiz. allah tane Teala de bizden ne istiyor? Bu sevgiyi ispat etmek istiyor. İddia değil. İspat edeceksin. Seviyorsan Rabbini o zaman Allah'ın buyruklarına uyacaksın. Yani şeriate uyacaksın. Şeriatta nedir dedik? Yap, yapma. Bu kadar. Buna uydun, sevgin ispat oldu. Allah'ı seven ne olur? Allah'ın yanında olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki El mar'u ma'amen ahab Kişi sevdiği ilendir. Kimi Allah'ı sevdin, cennettesin Allah'ın yanında. Resulullah'ı sevdin, firdevsü alede Resulullah'ın yanındasın. Ashab-ı sevdin, siyerlerini okuyoruz, temenni ediyoruz, onların yanında olalım, siyerlerini okurcan, ama temenni olmuyor. Onların yanlarına gitmek istiyorsan, onlarda, onları seveceksin. Onları sevdin, onlara uyacaksın. Onlar gibi yaşayacaksın, onlar gibi fiil yapacaksın, onların inandığına inanacaksın. Çünkü onlar Allah'ı sevmişler, onlar bizim örneğimizdir toplumsal örneğimizdir. Rasulullah da kişisel örnektir. Çünkü olar niye bizim tür örnektir? Çünkü Allah Teala ne buyuruyor ayet kelime de? Raziyyallahu anhum varadu an. Allah olardan razı oldu. Neyden razı oldu? Çünkü olar Allah'tan razı oldular. Allah'ı hak ilah kabul ettiler. Allah'ı bütün isimleriyle, sıfatlarıyla kabul ettiler mühsün de dahildir içinde. Kabul ettiler, Allah onlardan razı oldu. Allah birden de razı olsa olur? Cennete koyar onu. Hem de cennete yanına koyar. Çünkü Allah Teala o cenneti ne için yarattı? Kendine has adamlar seçsin yer üzerinden, kulları yarattı, evreni yarattı, o cenneti doldurmak için. Ebedi olarak kendisiyle yaşamak için. Aday olmak istiyorsak o cennete Allah'ın güzel isimlerini canlandıracağız. Bedenimizde, evimizde, hayatımızda, emellerimizde, sözlerimizde, her şeyimizde, toplumsal ilişkimizde aynı ashabi çember. Örnek, tevridi okudum ama ben yapamadım. Meslek lisesinde sana tövri okuturlar. Motor nasıl sökülür, marangozluğu nasıl olur, kaynak nasıl olur, teknolojiye şeyler okutuyorlar. Ama bir de, bilmiyorum sizin de öyledir belki. Üç gün, tövri üç gün pratik okutuyorlar. Pratike gidiyorsun. Atölyeler var. Atölyeler var. Girip orada yapıyorsun. Neden? Çünkü tövri okumaktan insan bir şey öğrenmez. Pratik yapacaksın. İkisi bir arada. Din de budur. Elim de budur. Okuyacağız. Ondan sonra okuduğumuzu amel edeceğiz. Allah'ın rahmeti gereği de bizi başımızı boş koymamış, bize örnek göstermiş. Hem bize tevriyi anlatıyor hem de tevriyi canlandırıyor bize örnek olsun. Biz de o örneği amele sokalım. Evet, sevgi dedir bütün isimlerde çici bir birincisi allah Teala'yı seveceğiz. Sevci de sözden iddiayla değil emele uymaktandır. Allah'ın emirlerine uymaktandır. Allah'ın emrine de ben kendimden çıkartmam bir paket. Ben böyle bir şekilde uyacağım. Hayır bu kabul olmaz. Ne dedi Allah-u Teala Yahudilere? Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına çivirme diyorsunuz. E töminunun ve Olmaz. Ne olur? Hepsine iman edeceksin. Hepsini de amel edeceksin. Yani bugün de Müslümanların bir, bir kısmına yapıyorlar. Bugün de istedikleri fiilleri, istedikleri ameli şeriatten amel ediyorlar. Diğerini yapmıyorlar. Neden? E bugün de böyle icap ediyor. Ancak bu kadar yapabiliriz. Yine biz başkasından iyiyiz paketin içini boşaltıyorlar bu Müslümanlar. gayri musulmanlar da bize ne diyorlar işte din İslam'dan ahlaka alın hükümleri diğer şeyleri çıkartın bu aynen Yahudiler gibi olur Allah da oları lanetledir mağdubi aleyhim 5 vakit namazda diyor, diyoruz alır, in indüzellerini niye dini istediklerini alıyorlar istemediklerini kusura bakma ya Rabbi bu veriyorsun bize biz bunu almıyoruz İhsan sevgi ihsan neyi gerektirir? Hakkını vermektir. Onun için ihsan derecesi imanın en zirvetidir. Sen Allah'ı görmüyorsan Allahu Teala seni görüyor. Öylece ibadet edeceksin. İşte sevgi de öylece ibadeti gerektirir. Yani kalkıp oturup Allah'tan kalkıp Allahu Teala'yla kalkıp Allahu Teala ile oturacaksın. Bakın bir dene bir adam bir kadını sevse bir de o sevci şeytanın vasıtasıyla kara sevmeye dönse ne olur? Dünyanı onun gözüyle görür. O kadın yeşil rengi seviyorsa bak bu yeşile sarılır. Nerede yeşil gördü? Ah. Nerede bir şey gördü koklar bunu o seviyordu. Onu ile yatıp onu ile kakar. Değil mi? Hepiniz gençlik yapmışsınız. Ama hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'ı sevdin, o zaman Allah'la yatıp Allah'la kalkacaksın. Allah'tan yatıp Allah'la kalkmak ne demektir? Allah neden razı oluyor? Oları yapacaksın. Neden razı olmuyor? Orada bulunmayacaksın. Allah seni razı olmadığı yerde görmemesi lazım. Asıl sevgi budur asıl sevci Allah Teala neden razı olur? Nerede sever seni görsün? Orada olacaksın Allah'a razı etmek budur işte. Onun için sahaba böyle yaptı. Allah kıyamata kadar bak 1400 senedir ayet okuluyor. Kıyamata da kadar okunacaktır. Radıyallahu anhum ve radu Hedefleri Allah'ı sevdikleri için Allah neden razı olur? Orada bulunuyorlar. Evet. İşte bu sevgi canlandırılması lazım arkadaşlar. Böyle bir sevgi lazım bize. Allah'ın sevgisine kitleneceğiz. Hatta o kadını seviyoruz. Halaldır, sevebilirsin. Allah o kadını senin için yaratmış. Ama o kadını düşmanın içinde değil Allah'ın, Allah, Allah içi seveceksin. O kadını Allah içi seveceksin. Şeytan gelip onu kara sevde aşka çevirmeyecekti. O kadını da seveceksin, evladı de seveceksin, parayı da seveceksin, evi de seveceksin, malı da seveceksin, mülkü de seveceksin, arabayı da seveceksin. Ama Allah yolunda. Bak sevgi budur. Asıl sevgi böyledir. Yani Allah için her şeyi yapacaksın. O zaman hakiki sevcidir. İhsan derecesi sevgisi budur işte arkadaşlar. Bunu sahabeye yakalamıştır. Onun Allah bize hedef, hedefi gösterdi. Dedi siz örneğiniz sahabedir. Allah onlardan razı oldu. Çünkü Allah'tan razı oldular. Hakkıyla sevdiler Allah'ı. Evet arkadaşlar bu birinci bu sevgi üzerimizde yaşatacağız. Bir de Allah subhanehu teala dedik ki mehsündür. ihsanı boldur bir Müslüman da bu ihsan ahlakıyla süslenmesi lazım. Allah Teala kendi sifatlarını niye kendisine vermiş? Azamat sifatlarıdır. Mükemmelliktir. Allah'ın dedikçe bazı sifatları kulları mükemmellik, kulluk mükemmelliğinde Er, erişmeleri Allah'ın sifatlarına bağlıdır. Yani bir kul istiyorsa kulluk derecesinde zirvete yetişsin Allah'ın sifatlarıyla sifatlandırılması lazım. Kendi şahsiyetini Allah'ın sifatlarını kendi şahsiyetine yansıtması lazım. İhsan derecesi budur işte. O zaman ne yapacağız? Allah Subhanahu Teala mühsin ise biz de ihsanı üzerimizde göstereceğiz, günlük hayatımızda göstereceğiz. Allah Subhanahu Teala Bakara suresinde ne buyuruyor? Wu ahsinu inna Allahu yuhipbul muhsinun. İhsan edin Allah mühsinleri sever. İhsan edin bize emrediyor. Emirdir. İhsan edin. Allah mühsünleri sever. İhsan edenleri sever. Onun için ihsanla bilinen bir şahıs nasıl oruçtan bilinen çok oruçludur, çok gece namazda kakandır savvamdır, kavvamdır. İhsanla bilinen de bir Müslüman'a bu mühsündür derler. Çok ihsan sahibidir. Onun için Alimler diyorlar ehl Sünnet alimi, ihsan derecesine yetişmek için zor derecedir. Zirvettir. Dedi, din nedir? İslam, iman, ihsan. İhsan nedir? Resulullah'a sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ihsan odur ki sen Allah'ı görmüyorsan Allah seni görüyor. Öyle ibadet edeceksin. Görürcesine ibadet edeceksin. El-ihsânu en te'budallâhe ke'enneke terâh fe'in lemtekun terâh fe'innehu yarak Sen onu görmüyorsan o seni görüyor. Öylecesine ibadet etmek nedir? İhsan derecesidir. İhsan derecesi arkadaşlar temenniyle olmaz. Neyle olur? Emelle olur çaba göstermekle oldu Gece gündüz. Yani Allahu u Teala ile dedik yatacaksın Allahu u Teala ile kıkacaksın. İhsan derecesi bu. İhsan derecesine yetişen yerde karıncaya basmaz. Karıncaya aziyet vermez. Taşa bile aziyet vermez. Bak cansız bir taşa aziyet vermez. Çünkü bir şeyi yaparken bu fiili Allah seviyor mu sevmiyor mu? ona göre yapıyor. Ben bu gözlüğü buradan kaldırıp bırak koysam Allah beni seviyor mi sevmiyor mu? Sevmiyorum. Ona göre sevüyorsa yapıyorum, sevmiyorsa yapmıyorum. Bu ihsan derecesi. Ya abartın. Bu gözlüğün ne değer var? Yok. Bizim dinimizde ölçü nedir? Miskal-i <messizlik> zerre. Ve men ya'mel miskal hayran Bir miskal zerre her yapsan, heri görürsün. Şer yapsan şer'i görürsün. Niyet önemlidir. Onun için insanoğlu her şeyi neye katması lazım? Allah'ın rızasını. Onun için bu kalemi buradan kaldırdım, buraya koydum. Allah rızası yokuysa bunu yapma. Rızası var ise yaparım. Eydir Ben bu kalemi yerde gördüm. Yere düşmüş. Şimdi gelelim günlük hayata, pratike dönelim. Bu kalemi ben geldim yerde yürürken buldum. Ömürsemedim, geçtim. Orada ehsan derecesinde ben sınıfta kaldım. Neden? Bunun dinle Allah'tan ilakası var mı? Zahiren yoktur. Ama sen onu niyetinle çevirebilirsin. Nasıl çevirirsin? Bu kalem nedir? Bu kalem müçerremdir. İkram olunur. Bu kalem hiyer kapısıdır. Değil mi? Allah bunu yaratmış ilim için. Bu kalem güzel bir şeydir. İnsana fayda veren bir şeydir. Bunun yeri neresidir? Bunun yeri masanın üzeridir. Eydir Müslüman nedir? Hikmet sahibidir. Hikmet nedir? Bir şeyi yeri yerine koymaktır. O zaman bu kalemi gördüğüm yerde bu hikmetsizliktir. Bu kalem yerde olmaması lazım. Bu kalem veli nimettir. Bu kalem masanın üzerinde olması lazım. Değerli bir yerde olması lazım. Saygılı bir yerde olması lazım. Kibir kalemdir, değeri yoktur. Yani kitap olsa, Kur'an-ı Kerim olsa evet bunda doğru diyorsun. Ama bu kalemdir. Sen onu kaldırdın bu niyetle sen Allah rızasını kazandın. Çünkü sonuçta bunu Allah için değer veriyorsun. E kafir buna kendi kifri için değer verir. Kendi kifrini yazıyor içinde. Ama sen burada niyetinle ihsan derecesi. Onun için bakın ihsanın en küçük derecesini ben size diyorum. Günlük hayatımıza ihsanı dökmek en önemli meselelerden birisidir. Her şeyde ihsan nedir? İhsan odur. Allah beni görüyor. Bu da kısacası Allah beni görüyor. E bunu hepimiz biliyoruz. Hiç kimse diyermi ben inkar edeyim Allah beni görmüyor. Görüyor beni. Ama ya, bunu canlandıramıyoruz. Kader gibi. Hep, şey, hepimiz kadere inanıyoruz. Ne diyoruz? Her şey Allah'tandır. Ama bir yerde başımıza bir musibet geldi. Zirvet, itiraza kalkırız. Niye ben diyorsun? Sen orada imanın tehlikeye gitti. İtiraz ettin Allah'a. Bu zirvetidir. Ama ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya Çeşke olmasaydı. He? Bu ne oldu? Bir derece düştü aşağı. Vesaire. Bu nedir? Kadere itirazdır. Tevri olarak inanıyoruz. Pratik olarak sınıfta kalıyoruz. Ama hakiki mümin onu hiç Resulullah diyor. Şedid kendine hakim olan savaşta değil. Musibettedir. Hiç musibet geldi sabah kılar. Ama sarsıldım. Ondan sonra aklım başıma geldi. Teslim oldum. Sınıfta kaldım. Kalmayacaksın. Kader geldi başına. Amenna ve seddakna diyorsun. İnne lillâhu ve inne ileyhi râciûn. Allah verdi, Allah aldı. Teslimiyet var. İşte ihsan derecesinde de biz biliyoruz. Allah bizi görüyor. Ama cünnü hayatımızda sınıfta kalıyoruz. Nasıl kalıyoruz? Sen Allah görmüyoruz bize laubel devre ediyoruz. Yani de günah işliyoruz. Onun için hakiki mümin insanların içinde olan değil alimler değil. Hakiki mümin halvette kaldığı yer, yerde Allah'ı gözetendir. O hakiki mümin. Ben sizin içinize kadına bakmam, çözüme dikkat ederim, Ha? Ağır başlayın ama yalnız kaldım. Bunları yapmasam demek ki ben ihsan derecesinde sınıfta kalmış. Hak etmemiş mi o yani içten dış aynen olması lazım. Toplumla yalnız kalmada aynen olman ihsan derecesindedir. Hiçbir adım atmazsın illa ben Allah Teala görüyor. Görüyor öylecesine amel yapacaksın. İster bu küçük bir şey olsun, ister büyük olsun. İşte bu ihsan derecesidir arkadaşlar. Burada da alimler diyorlar, ihsan kuldan bir kul ihsan içi şekil yapacaktır. Bir, ihsan Allah'ın ibadetinde ihsan yapacaktır. İçi, Allah'ın kullarına ihsan yapacaktır. Bir kendine, bir başkasın. Yani Allah'ın kulunda ibadet, ihsan derecesine gelmek nedir? İbadetini öyle yapacaksın. Sen Allah'ı görmüyorsan, Allah seni görürcesine yapacaksın. Nasıl atölyede çalışıyorsun? Patronun kamerası senin üzerindedir? Saat gibi çalışıyorsun. Kamera bozulsa, ne yaparsın? Laubayla çalışıyoruz Olmadı. Kamera bozulsun, bozulmasın. Aynen şeyde gitsen, ayarda o zaman sen bu konuda eksan derecesindesin. Velev <gülüyor> patrona karşı. Çünkü sen muminsin Mümin Allah görüyor onu. Müslümanlar şartlar üzerindedir. Sen patronla şart etmişsin bu saatten bu saate kadar verimli çalışacağım. Buna hıyanet etsen Allah'a hıyanet etmiş olursun. Velev patronu seni gayri olsa. Çünkü Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü üzerindedir. İşte bu ihsandır arkadaşlar. İhsan ben burada sizin aranızdaki namazı kıldığım evde de kıldığım aynadır. İçim dışım aynen olacak. Çünkü Allah görüyor beni. İhsan sıfır riyâ demektir. Kimse için değil Allah için yapmaktır. İhsan sıfır şirk demektir. Allah'a ortak koşmak da yoktur. Ben burada siz görürsünüz beni. Doğru dürüst hareketler yapıyorum. Ben sizin için yaptım bunu. Hatta diyersiniz ve diyersiniz. Bunun karşılığını bu dünyada alırım. Ama o bir dünyada Allah için yapanlar kalırsa Evet, işte bu ihsan derecesi arkadaşlar önemli bir derecedendir. Her insana nesip olmaz bu derece. Kime nesip olur ihsan derecesi? Örnek, sahabe toplumu. Allah'tan razı olduğuları için Allah razı oldu onlardan. E biz Allah'tan nasıl razı olmamız lazım? Allah'ın emirlerini kabul edeceğiz, yasakların önünde duracağız, bunu da sevele yapacağız. Ashab-ı işram gibi. Onun için şehit Allah yolunda, cihatta ölen, kanı dökülen Allah yanına gider haydir. Nasıl bir haydir bilemeyiz. Ama inşallah cennette olan buluşsak sorarız. Olar bize anlatır nasıl hayidler. Şehit cennette olduğu nimetten ister mi bir de cereyi düşünsün? Hayatta. Bitti. Ebedi nimetteyim. Bir de dünyayı düşünmem. Hiç kimse düşünmez cennete girsin. Bir de dönsün dünyada vela temenni etsin. Kesinlikle. Ama şehit bir şeyi temenni eder dünyaya dönmek Çeşke Keşke bir de dünyaya dönün. Yedi tane ruhum olsun. Bir de tek tek oları vereyim. Allah yolunda. Neden? Bu kadar karşılığını görmüş, nimeti görmüştür. Anlatabildim mi? İşte ihsan derecesi şehidin ameli cibidir. Allah için yapacaksın her şeyi. Ama adam var savaşta ölüyor ama şehit olmuyor. Kalbinde riya var. Kalbinde bir şey olmuş. Şeytan niyetini bozmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bazı insana emellerinden dersiniz bu cennet ehlidir. Cennete bir karış kalan yerde Allah onu şaşırır Ataş ehlinin amelini yapar ateşe girer. Ve tersi de olur. Onun için ihsan derecesi arkadaşlar ashab-ı kirama verilmiş, alimlere verilmiş, evliyaullah, asfiyyaullah bunlara verilmiştir. Neden? Çünkü bunlar Allah'tan razı olmuşlar. Hakiki Allah'ı hakkıyla kabul etmişler. Kim Allah'tan razı olur? Allah'ı bilen. Onun için dedi Allah Teala diyor ki Allah'tan en fazla korkan alimlerdir. Çünkü Allah'ı hakkıyla bilirler. Korkan ne yapar? Riya yapar mı? Senin için yapar mı? Yapmaz. Sadece Allah için yapar. Evet. İşte bu ihsan derecesidir arkadaşlar. Bunu yerine getirmek çok önemli bir sıfattır. Allah hepimizi bu sıfata nail eylesin. Riyadan bizi korusun. İkinci insanlara ihsan etmektir. İnsanlara Allah'ın kullarına ihsan etmektir. Bu da çok çe çeşiti var. Bütün iyilik yapmaklar ihsandır. Allah Subhanahu teala ne diyor? İnne Allah la yudî' la yudî' muhsinin. Allah Teala muhsinlerin ecirlerini karşılıksız bırakmaz, kaybettirmez ecirlerini. Allah meşrenleri sever, ecirlerini de boşa çıkartmaz. Ecirleri kaybolmaz. Muhakkak karşılıkın görevler. O zaman ne yapacağız? İhsan edeceğiz. İnsan Allah'ın bütün varlıklarını ihsan edeceğiz. Canlı, cansız, hayvan, ins ve cin. Bunlar hepsi varlıktır. Bu evrende bizimle yaşıyorlar. Hepsini ihsan edeceğiz. Cansıza nasıl ihsan edeceğiz? Cansız da Bir tam cansız, bir yarı cansız. Tam cansız nedir? Dağdır, taştır. He? Yarı cansız, canlı nedir? Ağaçtır, bitkidir. Bunların da yarı canları var, biliyorsunuz. Bunlar da ölürler. Allah bunları da böyle bir hayat vermiştir. Ama hepsini bizim için yaratmıştır. Yer üzerindekileri hepsini sizin için yarattım. Bunlara ehsanla devreneceğiz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim el ardı değiştirse Allah'ın lanet var üzerine. Allah yeri nasıl yapmışsa bunun düzenini bozsan Allah'ın laneti üzerine gelir. Tabi kötüde bozsun. Kim bunu tağutlar yapıyorlar. Sonra, yarı canlıları bitkilere aziyet vermek nedir? Caiz değil. Yaş ağacı kesmek boş yere nedir? Caiz değil. Yeridik tekme atarsın, çiçeği kırarsın, onu kırarsın, bu nedir? İhsan derecesi değil. İhsan değil. İhsan, tam tersine, evrendeki yeşili çokaltacaksın, ona hizmet edeceksin, suyunu vereceksin, Hakkını vereceksin. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elinde bir fidan var ise deseler hıyama töktü onu ek. İhsan derecesi budur işte. Himmetin de yüksek olacak. İyidir. Bunlara her şekil ihsan yapacaksın. Cinlilere nasıl ihsan yaparız biz? Bizimle yaşıyorlar, varlıklardır. Bizim evlerimizde de var. Bunlara da ehsan ki şekildir cinni? biliyorsun musulmanı var, kafiri var. ne ehsan yaparız, Çafirine fırsat verme, vermeriz. Nasıl fırsat vermez? O da ehsandandır. Eve girerken Bismillah dersin. Eyvah diye şeytan! Bugün sizin için yatacak yer kalmadı. Giremez seninle. Yemek yedin, bismillah dersin, eyvah diye gün akşam yemeği de yoktur. Ama cirdin eve, salam vermedin, bismillah demedin, yedin, der bir gün hem yemeğiniz, hem içmeniz yatmanız bulundu. Bedavadan nütel. Onun için bazı alimler diyorlar, biz hayret ederiz, insan yemeğini, yatağını nasıl düşmanına verir? İhsandan değil, düşmanına vermiş. Anlatabildim. Evinde çafircin nereden nemalanır? Onların çökünü kazacaksın. Piskoku koymayacaksın, fotoğraf koymayacaksın, müzik sokmayacaksın eve. Bunlar Çafirlerin yolunu almaktır. Çünkü seni bırakmazlar ihsan derecesine yetişersin bunlar. İhsan derecesine gelmek için bunların önünü keseceksin. Tuvalete girerken ihtiyacın için duasını yapacaksın. Sol ayaktan girip sağ ayaktan çıkartacaksın. Bismillah deyip gufranak diyeceksin. <gülüyor> cinin pis cinin şerrinden bir erçek cinsine kuruyacaksın. Çünkü onlar orada yuva yapmışlar. Onun için tuvalet, o Musulmanın tuvaleti temiz olacak, kokmayacak. Hatta parfüm çıkacak için. Çünkü güzel kokudan, parfümden cinler kaçar. Kötüler kaçar. Sevmezler. Evet. İyidir, Müslüman cinlere nasıl ehsen yaparız? E, bu kafirlere yaptığımızı musulmanlara ehsan sayılır. Çünkü çizgi bir arada olsa uyuşmazlar, kavgalar aranda. Onları çıkartacaksın, musulmanları sokacaksın. Seninle gelip evinde zikir edeceksin seni rahmet getirecektin. Müslümandır. Müslüman cin de yer üzerinde şu anda müstazaf arkadaşlar. E aynendir. Biz nasıl müstazaf bugün de onlar da müstazaf. Çünkü kuvvetlerin insan alıyor için. Onun için onlar da bugün de güçlüdürler. Onun için biz Müslüman cinlere ihsan yapmak için evlerimizi açacağız. Nasıl açacağız? Besmele ile gireceğiz bizimle gelirler. Onlara izin var çünkü, Müslümandılar. Evimizde müzik olmasın çünkü onlara hiltakvadlar, aziyet gelirler müzikten. Sıkılırlar. düşmanlarını getirirsin. Pis kokudan sıkılırlar, bizim gibi aynen. Anlatabildim. İşte bu türlü ihsan her şeyhi olur. Elbiseni çıkartırken Bismillah diyeceksin, onu zor duruma koyarsın. O seninle odadadır. Onu günahkar etmeyeceksin. Sen avretini görmemesi lazım. Bir de onun yanında melekleri var. Onları da ihsanlandır. Elbiseni çıkar meleki meleği zor duruma koyma. Ağzın pis kokmasın. Melek de senin ona da ihsan lazım. O da aziyet çeker. Evet. Celalim insan oğlunu. İnsan oğlu ne aziyet vermek yani? O da nedir? İnsanoğluna aziyet vermemek lazım. Her şeyi hakkıyla yapmak lazım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mühsini anlatırken neyi örnek verdi? Dedi düşmanı bile öldürürken kısa yoldan öldür. Hayvanı keserken kısa yoldan bıçağını bile çez. vermeden onu. Onun için aziyet vermemek ihsandır. İhsan da elinden geldikçe insanlara iyilik yapacaksın. Yani senin görevin Allah'ı razı etmektir. Allah'ı nasıl razı edersin? Allah neden hoşnut olur? Oraya koşacaksın. Allah neden hoşnut olmaz? Oradan uzak duracaksın. Kısacası budur. Allah neden hoşnut olur? İnsanlara güler yüzlü karşılayacaksın. İhsanlandır. Yani bir bir de sana salam verdi sen salamını vermek üzerine nedir? He? Senin üzerine görevdir. Onun salamını reddetmek lazım. Ama reddettim. Cevap verdim. Ama bir de güler vermen lazım. Ehsan budur. Yok aleyküm selam. Cevap verdim. Bu cevap değil ama güler üzülü. İşte Resulullah diyor. Arkadaşın yüzüne gülmek bir sadakadır. İhsan budur işte. İnsanların ihtiyacını gidereceksin. Koşacaksın onların işlerinde. Onlara yardım edeceksin. İhtiyaç sahibinin elinden tutacaksın. İnsanlara bilmediklerini öğreteceksin. Bu da ihsandandır. İster din ister dünya. İnsanlara doğru yolu göstermek. Bütün her amellerde işlemektir. İnsanlara her yolunu gösterip şer yolundan uzak tutmak bir ihsandır. Bütün insanlara ihsan edeceksin. Allah'tan yaptığın, Allah'tan bakacaksın. Hedefinde kötülük olmaması lazım. İhsan mühsün derecesini yerine getirmek için arkadaşlar bunları yapmamız lazım. Allah hepimize bu ihsan derecesini nesip eylesin. Bir de bir şey kaldı. Bu kadar güzel bir dininiz var. Allah Rabbimiz Muhsin'dir. Şeriatı ihsandır. Hanif bir dindir. Biz bunuyla yani ne yapacağız? Öğüneceğiz. Onun için Allah Sübhanu Teala diyor ve men ehsenu Allahi hukmen li kavmin yuqinun. En güzel hüküm Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünden güzel hüküm var mı? Yoktur. Neden? Çünkü Allah Teala Muhsin'dir. Her şeyi hakkıyla verilmiştir. Onun için bu dini biz sevdik, Allah'ı sevdik, dinini de severiz. Onun için bu dini en büyük sevgi nedir? İspatı bu dini yaymaya çaba göstereceğiz. Dini yaymak bizim hedefimiz olacaktır. Bu da ihsan derecesindedir arkadaşlar. Çünkü dini yaymak peygamberlerin vazifesidir. Dini yaydın sen peygamberin varisleri oldun. Peygamberler dirhem diner bırakmazlar. elin bırakırlar. Kim onu hakkıyla aldı? Hakkıyla varıştır. Onun için bu dini yayacağız. Bu ihsan derecesidir. Ama yayarken hakkıyla yayacağız. Hakiki dini yayacağız. Yok eklenen bidatler hurafetler. Döneceğiz. Birinci kuşağa bakacağız. Radıyallahu anhüm ve radu anhüm. O sahabenin inandığı dini, dört imamın inandığı dini yayacağız. İster itikatta, ister motodda, ister fıkıhta. O dini yaysak biz ihsan derecesine geliriz. Bu en güzel din ise bunu yaymamız lazım. Bunu gece gündüz çaba göstereceğiz. Bu dini en güzel şekilde yayacağız. En güzel şekilde yaymak nasıldır? Bunu önceden kendimiz yaşayacağız. Resulullah'ın yolunu tutacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce getirdiği dini yaşadı sonra tebliğ etti. Yani yaşadığı aslında tebliğ ediyordu mesela. Ama onlara diyor güler üzülü olun. Sadakadır. Kendisi güler üzülü değil miydi? Haşa. Anlatabildim. Onun için o en güzel şekilde bunu yaşayacağız. Ondan sonra insanlara en güzel şekilde anlatacağız. İhsan derecesine dedik hasendir. En güzel. Güzel bir şekilde anlatacağız. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ En güzel şekilde قَوْلًا Allah'a davet ettim. bunun yer üzerinde Allah'ın yanında hiçbir güzel şey yoktur. O zaman radıyallahu anhum ve radıyallahu kafilesine katılırsın. Yaşa, davet et, kabul edilir, Allah'ın dini yayılır. İşte bu der ihsan derecesi arkadaşlar. Ama bazıları ihsan derecesini bir köşeye sıkıştırmış, halvete çekmiş, Hristiyanlar gibi Mağaraya gitmiş, heh, rahbaniyet yapıyor, ihsan derecesi budur. Ne? Ben kendimi kurtarayım, kendim ibadetimi yapayım, ben evimde ihsan derecesiyim. Bu değil. Bu ihsan derecesi değil. Bunun örneği yoktur. Ne tevlüsü var ne pratiği var. Biz mükellefiz, birinci kuşağın tevlüsü ile ile amel etme bu birinci kuşakta ne teorilerinde yazıyor, ne pratikliğinde amellerinde bulamıyoruz bunu. Sahabenin en sevdiği klinciydir. Allah yolunda cihad edecektir. İkinci en sevdiği camisidir. Beş vakit camisidir. Onun haricinde camiye gitmezdir sahaba. Baş vakitlerinde oturup şöhbet. Ama böyle halvete 24 saat Onun için Hz. Ömer 5-6 tanrını gördü. Hep camide getirin, döydü olalım. Bir daha sizi görmeyelim beş vaktin haricinde camide. Çalışmıyoruz, ibadet ediyoruz insanlar bize saraka versin. İslam'da bu yoktur. Sahabenin en sevdığı eliyle amel etmektir. Sabahtan çıksın rızkını taşın altından el emeğiyle çağırsın. Onun için bir gün bir sahabe geldi Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah elini zattı. Sahabe biraz tereddüt geçirdi. Sonra elini verdi. Resulullah anladı. Dedi niye tereddüt ettin? Dedi ya Resulullah, ben çiftçiyim. Elim eğe ay gibidir. Ayay. Bir de çişikil eğe var. Bir iri eğe bir ince eğe. Bu kalın eğe. Korktum o mübarek eline aziyet vereyim. Resulullah tuttu bu eli, Dedi bu eli Allah ve Resulü sever dedi. Allah ve Resulü bu eli sever. Çalışkan eldir. Anlatabildim? E sahaba ihsan derecesi budur. Sahaba hayatın içindeydir. Hiçbir zaman bir dağın köşesine çekilmedi. Getirin bir sahaba bir dağın köşesine çekildi. Hiçbirisi çekilmedi. Sadece Abuzer, o da anlaşmasızlıktan halife dedi, oraya geçsen daha iyidir sensin daha hayırlıdır. Hiçbir sahaba toplumu bırakmadı. Halüvetine gülmedi. Halvetin senin kimse görmediği cezahatidir. Muminin helveti gecedir. Sonra gündüz muminin helveti toplumudur. Para kazanmasıdır. Ben davet yapıyorum hadi bana sadaka verin. Muminin helveti bu değil. Onun için büyük imamlar hepsi kendi Allah'ın teriyle kazanırdılar. Onun idamında elim talep ederdiler. Bilirsiniz abi Hanife büyük taciridir. İmam Malik diyor vallahi yemek için para bulmasam kitaplarımı satarım diyor. İstemem kimseden. Başkalar üzerine yük olmam. İhsan derecesinden değil. İhsan derecesi hayatta olacaksın. Bu dini yayacaksın. Ama seni Allah görürcesine sadece se beni görüyor Rabbim böyle adım atacaksın. E tabi Rabbimiz o kadar azimdir. Her kulu özel görer. La yekfe aleyhi hafiye. Hiçbir mekfi bir şey yoktur her kulu görür, bütün ameli kıyamet gününde de kitabında her şey yazılır eskiden bize deseydiler her şey yazılıyor kayıt oluyor, inanmazdık şu anda adam cd de kalmadı bu kadar küçücük bir şey ne diyorlar buna flash, flash içine 24 saat değil bir ayın görüntüsü kayıt oluyor. bu dijital kameralar nedir ya dünyada her yerde trafik cezası neyden geliyor 24 saat kaydediyor kamera. Ondan sonra birden oturup karşısında çim geçmiş çıkartıyor. Fotoğrafıyla barbarı gönderirsen için pastayı da ne Bu anladığımız e kıyamet gününde Allah bizi sürprizlerden karşı Onun için kafir ne diyen? Allah Allah diyor. Mâ lihâdel kitâbil eyyûhâdilu sahîrâten ve lâ kebîrâten illâ ahsâhâ. Bu ne bir kitap? Acayip bir kitaptır ya. Küçük büyük bırakmamış. Her şeyi teker teker yazmıştır ya işte yazar. Çitene burada görevli var. Sabah'tan akşam kadar 24 saat seninledir. Huluk çağına geldiğinde inanırlar buradalar Seninle yetten tırnak gibidirler. Ne zaman ruhun geldi buraya çıkacak o zaman bizim işimiz bitti. İhsan derecesi iddia ile değil. Ameldendir. Allah hepimizi ihsan derecesine yetiştirsin. Babalarımızı da geçmişlerimizi de affeylesin. Geleceğimize de rahmet eylesin.